Saatler Yazan Sabahattin Kudret Aksal. Seslendiren Köksal Engür Beyoğlu'nun ara sokaklarındaki lokantalardan birinde öğle yemeği yedim. Acele etmeden yürüyerek caddeye çıktım. Gözüm parmak kapı durağının karşısında asılı saate kaydı. Biri beş geçiyor. Bir sinemanın iki buçuk matinesine gireceğim. Gireceğim ya daha vakit var. Bugün hiç olmazsa şimdi o kadar kaygısızım ki. Bir düşüncem de yok, derdim de. Bana sorsalar şimdi kendinden söz aç deseler şaşırır kalırım. Ne derim? Şimdi yemek yedim derim. Biraz sonra da sinemaya geleceğim. Başka bir şey söyleyemem. Bugün kaygılarının tümünü bir kenara atmış bir okul kaçağı gibiyim. Bir gün, 17-18 yıl kadar önce bir gün... Bir sabah erken, bilmiyorum nasıl bir özlemin kokusu burnumda kendimi sokağa atmıştım. Uzun bir yolu yürümüş, köprüyü geçmiş, ver elini gülhane parkı demiştim. Sıranın birine oturmuş, kalın bir ağacın gövdesine bıçakla oyulmuş bir yüreğe saplı oka bakmıştım. Parkların kanepelerine, ağaçlara kazılan şu yüreğe saplı ok resimleri için düşündüklerimi anımsıyorum şimdi. Sevdayı türlü süslerle dolu şiirlerden, resimlerden öğrenen, Şiirinde, resminde bu yozlaşmış türüne özenen çocuğa ne der ağaca kazılmış yüreğe saptı ok. Bir şey demez. Küçümsenir, bayağı bulunur. Bana da bir şey dememişti. Küçümsemiş, bayağı bulmuştum. Sonraları şiirinde, resminde yalınını yalınlığını öğrenince, sevdanın da böyle kestirmeden anlatılan biçimini sevdim. Ne diyordum? Yıllarca önce bir gün Gülhane Parkı'nda oturmuştum. Öğleyin bir yerde bir şeyler yemiş, kapağı bir iki buçuk matinesine atmıştım. Bayılırım bana çocukluğumun başı boşluklarını anımsatan iki buçuk matinelerine. Bir kaygı, bir keder içime çöküverdi mi... ...bir iki buçuk matinesine girer... ...çocukluğumun sevişlerini yeni baştan bulurum. Saat biri beş geçiyor. Sinemanın başlamasına daha bir buçuk saatlik bir zaman var. Ayaz'da dolaşacak değilim ya... Caddeye bakan kahvelerden birine girdim. Bir kötü fincanda kahve geldi. Bir de sigara yakıp sokağa daldım. Öndeki masada da bir adam oturuyor. O da sokağa bakıyor benim gibi. Belki o da yemekten çıkmış ve sinemanın iki buçuk materisine kadar olan zamanını caddede ayazda geçirmemek için kahvede oturan biri. Bir ara yoruldum caddeye bakmaktan. Adamı seyre koyuldum. O da caddeyle ilgisini kesmiş, cebinden incecik bir kağıda sıralı çıkardığı bir saati elinde evirip çeviriyordu. Küçücük bir kadın saatiydi bu. Bir kol saati. Saati türlü yönünden inceleyip duruyor, sonra saatleri gösteren sayılara gözleri takılıyor, bir zaman gözünü ayırmadan bakıyordu. Camın önünden tanıdığına benzettiği biri geçse çok kısa bir zaman için geçenle ilgileniyor, sonra yeniden saati. Hem de 12 saatin her birine ayrı ayrı yöneliyordu. Bir eşyaya bu kadar içten bağlanışta ne olabilir diye düşündüm. Bu kadın saati bu adama ne anlatıyor? Bir anı mı bu saat? Ayrıldığı sevgilisinin, karısının saati mi? Onları birlikte geçen zamanlarını anımsadıkça böyle çıkarıp çıkarıp bakıyor. Ne olursa olsun bana ne? Düşünücek bir ben mi varım bu adamı? Gene sokağa daldım. Bir tanıdık geçti. Elimle bir hareket yaptım, görmedi. İki amalın bir buzdolabını omuzlarına takıp götürüşlerini izledim. 45 lık bir yosmanın karşıki sinemanın vitrininde müşteri kolluğu işiyle oyalandım. Bir başka tanıdığı görüp yanıma gelmemesi için cebimden gazeteyi çıkardım. Yüzüme tuttum. Gazeteyi yüzümden indirdiğimde baktım, gözüm gene öndeki masada oturan adamda. Adam, şimdi de saati cebine koymuş olmalı, bir kağıda bir şeyler karalıyordu. Merakımı yenemeyeceğim, eğilip bakacağım ne yazdığına. Baktım da, bir mektuba başlamıştı. Heceledim, sevgilim diye başlıyordu. Sevgilim, demek bir sevgilisi var. Saatin sahibi mi acaba sevgilisi? ''Evet evet öyle. Ona yazıyor. İlk cümleyi de okuyabiliyorum. Saatini tamir için bana verdikten sonra, senden ayrılır ayrılmaz, Beyoğlu'nda caddeye bakan kahvelerden birine oturdum.'' Şimdi iş anlaşıldı. Saat sevdiği kadının saati. Üstelik de ayrılmamışlar. Bir saatçiye götürüp tamir ettirecek. Ama daha bugün gördüğü bir kadına mektup yazması neden? Belki de kadın bir başka kenti gitmiştir. Ya da gidecek. İkinci cümleyi de okumak istiyorum. Eğilip bakıyorum gene bu kez boşuna. İyice arkasını döndü. Okuyabilirsen oku. Hayır, okumadan olmayacak. Bir maceraya katılıp da yarıda bırakmak zorunda kalanların rahatsızlığı var bende şimdi. Biraz daha eğildim. Adam sezmiş gibi biraz daha arkasını döndü. Çare yok, olmayacak. Ne yapmalı? Ne yapmalı da bu işin iç yüzünü anlamalı? Böyle bir sevgiliye yazılmış mektubu okumak beni bugün ne kadar eğlendirir oyalardı. Bu eğlendirmekten, oyalamaktan da daha fazla bir şey olurdu. Hiç olmazsa bir an için bir mutluluğa erdirirdi diyeceğim neredeyse. Aklım bu adamla sevgilisinde. Kadın saatini tamir ettirmek için verdikten sonra bir başka kente de gitmemiştir. Buradadır, bu kenttedir. Belki de adam onu yarın, ne yarını, akşama doğru ya da gece gene görecektir. Şimdi yanında olmayan onunla konuşmak istedi, konuşmadan edemeyeceğini anladı da, kalemi kağıdı çıkardı, konuşmanın bir başka türlüsü olan şu mektubu yazıyor. Böyle olması daha güzel değil mi? Daha değişik, insanın saran bir anlam taşımıyor mu? Ama ne çare, okuyamıyorum işte. Hayır, okuyacağım bu mektubu. Şöyle yaparım bunun içinde. Kendimi bu adamın yerine koyarım, ben yazarım mektubu. Bu daha güzel, daha umulmadık bir şey. Olmayan bir sevgiliye, üstelik hesapta olmayan bir mektup yazmak düşüncesi beni heyecanlandırdı. Sevdiğim bir insan olmamasının hüznünü bir yana attım. Bir mektup yazmanın, kim olduğu belirsiz bir insana bir şeyler söylemenin sevinci içimi doldurdu. Ben de bir kalem kağıt çıkardım. Tıpkı önümdeki masada oturan gibi, ''Sevgilim'' diye başladım mektubuma bende. Beş dakika önce ömründen bir günü daha tüketmek için bir iki buçuk matinesini bekleyen, hiçbir bağ olmayan bir adamdım. Şimdi öyle mi? Sembere'yi kopmuş saatini tamir ettirmek için aldığım, yarın olmazsa öbür gün göreceğim bir sevgilim var şimdi bu kentte. Bir kahvede oturmuş, saatini elimde eviriyor, çeviriyor, bir şeyler düşünüyorum. Şimdi bir bağım var. İlk cümlem o adamın yazdığı ilk cümle olacak. Saatinizi tamir ettirmek için bana verdikten sonra, sizden ayrılır ayrılmaz, Beyoğlu'nda caddeye bakan kahvelerden birine oturdum. Sonra... Sonrası da şöyle gelsin. Bir kahve söyledim. Kahve gelinceye dek cebimden incecik kağıda sarılı saatinizi çıkardım. Bakıyorum şimdi. İnsanların eşyada bir değer buldukları, eşyaya bir anlam tanıdıkları ilkel çağların, çocuklukların, ilk gençliklerin coşkusunu yaşıyorum. Eşyayı canlı varlık diye alan, bir boncukta, bir tutam saçta, bir kumaş parçasında bizim bugün anlayamayacağımız... Gülünç bulacağımız değerler tanıyan ilkel insanın dünyası ne kadar zenginmiş bizim bugün yaşadığımız şu dünyadan anlıyorum. Çocukluğumuzu unuttuğumuz, dünyaya çocuğun gözleriyle bakmayı küçümsediğimiz gün de yitirmişiz. Eşyayı bir yana atarak düşünmenin, eşyayla bağlılıklar kurmadan duymanın zorluğunu düşünün bir. Saatinizin akrebiyle yelkovanının her gün yeni baştan üzerinde dolaştığı sayılara bakıyor, saatleri gösteren o sayılarda... ...geleceğinizi görüyorum. İnsanoğlunun ömrü saatlerin sınırı içinde geçer ne de olsun. Bir an gözüm... ...saatin dördüne takılıyor. Saatin kadranının üstündeki dört sayısına. Saat dört... ...sizin yaşamanızda neyin karşılığı olabilir diye dalıyorum. Önünüzdeki sayısız günlerin... ...üzerinde durulmaya değer saat dörtlerinden birinde... ...ne yapabilirsiniz? Belki de bir gün bu saatte... ...bir evlenme defterine imzanızı atacaksınız. Sizi böyle bir saatte... ...içinizde sevinçler... Korkular, umutlar, pişmanlıklar, türlü karışık duygular kımıldanırken halinizde biraz da zoraki bir çekingenlik ama her gün olduğunuzdan daha güzel buluyorum. Yanınızdaki adama kızmamak elimden gelmiyor. Ama seçtiğiniz kişi ise o. Ne diyebilirim? Belki bütün bu kalabalığın, bu törenlerin ömrünüzce sizinle birlikte olacak kişiyle bir an önce yalnız kalmak için sona ermesini sabırsızlıkla bekleyeceksiniz. Günlerden bir günün saat dördü bir semaverin kaynarken çıkardığı sesler kadar ılık geçecek bir ömrün başlangıcı olacak. Hiç olmazsa sizin için böyle olacak. Saat sekiz buçağa gözüm kayıyor. Sabahın sekiz buçuğuna. Sonra da hemen akşamın altısına bakıyorum. Bu saatlerde sizi bir erkeği, işine gidecek, işinden dönecek bir erkeği uğurlarken, karşılarken görüyorum. Belki de şimdi bütün saatleri bir yana iterek gözüme çarpan bir gece yarısının on ikisi bir hastane odasında geçireceğiniz saat olacak. İlk çocuğunuzu, kentin büyük bir çoğunluğu uykuda, bütün gürültülerin azaldığı, yok olmaya yüz tuttuğu bir saatte dünyaya getireceksiniz. Yorgun, halsizsiniz, alnınız avuçlarınız ter içinde. Kızınızın, kız çocukları daha çok seversiniz, arkasında iki örgü okula giden düşünü görüp gülümseyeceksiniz. Gecenin saat onunda, dışarıda yağmurun pencerelere çarptığı bir güz akşamı, Sıcak odanızda, kızınız yatmış, karşınızda bir erkek gözleri gazetede uyuklarken siz örgü örüyorsunuz. Saçınızın beyazı siyahından çok. O gün, daha o gün kızınızla aranızda geçen bir evlenme konusunu kocanıza açıp açmamayı düşündüğünüzü söylersem, şaşmaz mısınız? Saatler insana her zaman güzel şeyleri anımsatmıyor sevgilim. Şimdi de kalkmış kadrandaki sayılardan biri fena fena bakıyor yüzüme. Hangisi olduğunu iyice seçemiyorum ama... İçimin bir tuhaf olduğunu, başımın döndüğünü duyuyorum. Bir günde, bir günün bir saatinde öleceksiniz. Burada bitirdim mektubumu. Adama baktım. Yoktu. Gitmiş olmalıydı. Kahvenin duvarındaki saate baktım. İkiyi yirmi geçiyor. Bir şeyler yazmak istemiş. Yazmış, rahatlamıştım. Önümdeki kağıdı okumadan yırttım. Elimde yuvarladıktan sonra masanın üstündeki tabloya bırakıp kahveden çıktım.